gelin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Nai Sa Paulo (eski adıyla Fransız donanma gemisi Foç ve ünlü uçak gemisi Klement Saunun kardeş gemisi) 4 Ağustos 2022'de Hollanda çekici gemisi al Center'de çekilerek süküme planlanan İzmir-Aliağa'ya doğru yola çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Greenpeace, Brezilya Federal Bölge Mahkemesi'nin kararına karşı yola çıkan gemi, sivil toplum kuruluşlarına göre bazı sınır ötesi tehlikeli atıkların kontrolü konvansiyonu ve bunların bertaraf edilmesiyle Barcelona deniz çevresi ve Akdeniz kıyı bölgesinin korunması sözleşmesine aykırı olarak ihraç edildi. Ayrıca bu geminin söküm işlemini kabul edilemez bir zehirli tehdit olarak gören Türkiye insanının iradesi ve Ali Ağa'daki yerel grupların protestoları da ilk günden beri görmezden gelindi. Bu ikiz gemilerle yani Foch ve Clemenzao ile ilgili tarihe geçen Greenpeace mücadelesi sınıfın ilk gemisi olan Clemenzao ile başladı. 1957'de denize inen Clemenzao 40 yıllık hizmetin ardından 1997'de kızağa çekildi ve 2003 yılında İspanya'ya satılarak sökümüne karar verildi. Yunanistan ve Türkiye'nin geri çevirdiği ve Mısır hükümetinin Süveyş Kanalı'ndan geçişine izin vermediği gemi Hindistan'a gitmek için Afrika kıtasının ucundan yani Ümit Burnu'ndan dolaşarak Alanka doğru giderken Hindistan mahkemeleri bu tehlikeli atık yüklü geminin sökümüne engelledi. Ve Clemento dünya denizlerinde binlerce millik yolculuğunun sonunda yine döndü, dolaştı, Fransa'ya geri geldi. Fransa'da sökülmek üzere Hindistan'a gönderilen Clemenceau için Fransa asbestin %98'ini temizleyeceği yönünde beyanda bulunmuş ve asbest temizliği sonrası kalan asbest miktarında 45 ton olduğunu belirtmişti. Halbuki Clemenceau uçak gemisinin İngiltere'de söküm öncesi çıkarılan tehlikeli madde envanterine dayanan Greenpeace raporuna göre tespit edilen asbest miktarı 760 tondu. Saun'un söküm işlemlerinin uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği gerekçesiyle kamuoyunda oluşan baskı, Greenpeace ve diğer sivil toplum kuruluşlarının güçlü mücadelesi ve söküm endüstrisinde çalışan uzmanların büyük risk alarak yaptıkları asbest ve tehlikeli maddenin gerçek miktarına ilişkin itiraflar sayesinde bugün Clemenceau'daki tehlikeli zararlı madde miktarını kısmen biliyoruz. Clemenceau'nun uluslararası kamuoyunda uyandırdığı tepki üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün neredeyse aynı adımların Kremensao'nun ikiz kardeşi Sao Paulo'nun söküm operasyonu için tekrarlandığını görüyoruz. Tarih tekrar ediyor. Ancak 14 yıl önce oluşan kamuoyu baskısını oluşturamazsak maalesef bu sefer sonuç Türkiye ve çevre insan haklarını ihlal eden büyük bir hata olarak tarihe geçecek demiş Greenpeace açıklamasında. Ormanları küresel çapta izleyen Global Forest Watch'ın son raporuna göre dünyada yanan ağaç örtüsü miktarı son 20 yılda neredeyse iki katına çıktı. 2021 yılında orman yangınlarında dakikada yaklaşık 16 futbol sahası büyüklüğünde alan yok oldu. İklim değişikliği, sıcaklıkların ve kuraklık koşullarının artmasına bağlı olduğu için bu artışta önemli bir faktör yeni veriler araştırmacıların yangınlarda kaybedilen ağaçları, Tarım arazilerinin açılması ya da kerestecilik için kesilen ve yakılan ağaçlardan ayırt etmesine imkan sağlıyor. Dünya çapında Portekiz büyüklüğünde ormanın yok olduğu 2021 yılı orman yangınları açısından en fazla alanın kaybedildiği yıllar arasında ikincisi olarak kayıtlara geçti. Global Forest Watch analistlerinden James McCarthy, yanan alanlar sadece 20 yıl öncesine göre yaklaşık İki katına çıktı. Bu kadar kısa bir süre içinde yangın aktivitesinin bu kadar hızla artması şaşırtıcı demiş beyanında. Save the Children'ın iklim krizi ve ekonomik eşitsizliğe karşı Nisan ayında başlattığı umut nesli, Generation Hope). Kampanyasına 18 ülkeden 13 binin üzerinde çocuk katıldı. Katılımcılar geçtiğimiz yıldan beri devam eden benzeri görülmemiş kuraklık, şiddetli sıcak hava dalgaları ve yıkıcı seller karşısında daha hızlı harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Save the Children'ın kolaylaştırıcılığını yaptığı oturumlara Mısır, Birleşik Krallık, Endonezya, Nepal, Norveç, Lübnan, Kenya, Peru, Güney Afrika ve birçok ülkeden on binlerce çocuk katıldı. Mayıs ile Ağustos arasında gerçekleşen oturumlarda çocuklar iklim krizi ve eşitsizlik hakkında soruları yanıtladı ve yetişkinlerin konuyla ilgili ne yapmaları gerektiğine dair de görüşlerini verdi. Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere Antakya, Diyarbakır ve Mardin'de gerçekleştirilen oturumlarda mülteci çocukların da dahil olduğu onlarca çocuk iklim krizinin ekonomik eşitsizliğin hayatlarını nasıl etkilediğini ve yetişkinlerden ne beklediklerini dile getirdi. Save the Children kampanya direktörü Angelique Or, işimizin onları desteklemek olduğunu, dinlemek olduğunu, onlara alan tanımak olduğunu, mesajlarını duyurmak ve harekete geçirmek olduğunu söylüyor. Or sözlerine şöyle devam etmiş, bu görüşmelerde ortaya çıkan genç sesler için heyecanlıyız ve mümkün olan her yerde onları duyurmaya kararlıyız. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.